Merhaba, Kiyot'tan Hayatı serimizin 8. bölümüne hoş geldiniz. Ben Eylem. Merhaba, ben Zeynep. Bu serimizde kadın hakları mücadelesini dünden bugüne yürütmüş ve yürütmekte olan feminist kadınlarla İstanbul Sözleşmesi'ni konuşuyoruz. Böylece İstanbul Sözleşmesi Yaşatır sloganımızın temelinde ne gibi ilkeler olduğunu, devlete ısrarla ve yılmadan neden 6284'ü uygula çağrısında bulunduğumuzu hep birlikte yeniden hatırlıyoruz. Bugün Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Zeynep Alemdar ile birlikteyiz. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk Eylem. Ee, öncelikle seni daha yakından tanımak isteriz. Size biraz kendinden ve çalışmalarından bahsedebilir misin? Tabii Galatasaray ekonomiden mezun olduktan sonra Amerika'da bir diplomasi eğitimi alıp arkasından da 2001 kriziyle Kentucky'de başvurmadığım bir doktoradan mezun olduk. Mezuniyetimin arkasından da Okan Üniversitesi'nde ilk akademik hayatıma başladım. Şimdi de orada İşletme Yönetim Bilimleri Fakültesinin dekanlığını yürütüyorum. Bu şekilde başlamamın nedenlerinden bir tanesi şu. Kendini tanıtmak insanın aslında zorlandığı bir şey. Kendimi düşünürken hani benim nedir, kendimi nasıl tanımlayabilirim diye düşündüğümde ve İstanbul Sözleşmesi'ni de hani İstanbul Sözleşmesinin benim için ne ifade ettiğini düşünmeye çalıştığımda Aklıma hep gelen kapsama, içerme o kelimelerdi. Dolayısıyla kendi de düşünürken ben acaba kendimi ve hani geçmişimi ve beni hani bu bir şekilde kadın hakları mücadelesinin içinde olmama nasıl tanımlarım diye düşünürken aklıma hep ve kelimesi geldi. Çünkü ben hep işte ekonomisttim ama siyaset bilimciydim ve siyaset bilimciydim ama ben çok hoşlanmıyorum çünkü. İşte uluslararası ilişkilerciydim ve toplumsal cinsiyetçiydim. Ee, şu sıralar akademisyenim ve yöneticilik e, pozisyonum var. Dolayısıyla e, bu V kelimesi beni aslında birazcık daha sanırım e, daha iyi e, anlatıyor. İstanbul Sözleşmesi'ne bağlamaya çalışırken de aklımda bu vardı. Yani ben İstanbul Sözleşmesi benim için ne ifade ediyor dediğimde o kapsaması, içermesi, bütün diğer yararlarının yanı sıra hani beni gerçekten e, bu konuda bizim bir şeyler söylememiz gerektiğini düşündüren şeylerden biri de buydu. Çalışma alanlarında da aslında çok ilgili İstanbul Sözleşmesi'nin de söylediğin gibi birazdan daha detaylı konuşacağız ama bunun öncesinde ben bir kadın olarak İstanbul Sözleşmesi'nin için tam olarak ne anlama geliyor bunu sormak istiyorum. Bir kadın olarak tabii herhalde ben... Kadın ve akademisyen kimliğini çok fazla ayıramayan insanlardan biriyim diye düşünüyorum. Çünkü bir kadın olarak, bir akademisyen olarak, bir uluslararası ilişkilere bakan bir insan olarak ve hani onu çalışan, merak eden, bu sistemin döngülerini incelemeye çalışan birisi olarak benim hep aklıma gelen İstanbul Sözleşmesi'nin gerçekten e, uluslararası bir çerçeve çizmesi bu konuda. Yani kadına yönelik şiddet konusunda hem... Ülkeleri bir hesap verme sorumluluğu yükleyen, devletlere birer hesap verme sorumluluğu yükleyen ve eşitsizliği ve ayrımcılığı tanımlamak konusunda da şimdiye kadar bizim geldiğimiz, öyle söyleyeyim yani uluslararası kadın mücadelesinin geldiği en ileri noktayı tanımlayan bir uluslararası çerçeveyi sağlıyor aslında İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi iktidar ilişkilerini tanımlıyor aslında. Yani kadınlara yönelik şiddetin aslında... Yalnızca kadın olmaktan dolayı kadınların maruz kaldığı farklı şiddet türlerini tanımlaması bizim için gerçekten çok değerli. Bu yüzden de bir kadın olarak benim için en önemlisi bu. Yani büyük bir uluslararası çerçeve çizip bunun sorumluluğunu devletlere vermesi, yani kadınları koruma sorumluluğunu devletlere vermesi, şiddeti önleme, mağduru koruma, şiddet uygulayanı cezalandırma ve bütüncül politika geliştirme üzerine gerçekten hani birazcık uluslararası sözleşmeleri, anlaşmaları hani inceleyen biriyseniz önemli bir deneyimden süzülüp gelen bir metin İstanbul Sözleşmesi'nin metni. Yani öyle diğer uluslararası özellikle örneğin hani Birleşmiş Milletler'in kararları gibi böyle biraz daha geniş, işte daha çok yoruma açık, çok fazla somut öneri yani somut öneri gösteren, fakat hani bunun nasıl ölçülebileceği konusunda falan biraz daha şüpheli olan bir metin değil. İstanbul Sözü'nün çok açık, çok temiz, gerçekten somut öneriler veren ve biraz önce söylediğim gibi bunları tekrar etmek istiyorum. Şiddeti önlemek, mağduru korumak, şiddet uygulayanı cezalandırmak ve bütüncül bir politika geliştirmek üzerine kurulmuş bizim şimdiye kadar elde ettiğimiz en kapsamlı sözleşme. Dolayısıyla hem bir kadın olarak hem bir akademisyen olarak hani, İstanbul Sözleşmesi'nde duyarsız kalmam söz konusu değil. Zeynep sen uluslararası ilişkiler alanında çalışan bir kadın akademisyensin ve ne yazık ki bu alanın gerek dili gerek çalışma alanları olarak ne kadar eril olduğunu da biliyoruz. Kadınların görmezden gelindiği ve sözünün kıymet görmediği ya da cılız çıktığı bir alan bu. Ki sadece akademik alanda da değil, medya ve televizyonlardaki böyle tartışma programlarında da maalesef hala durum bu şekilde. Senin de kurucularından olduğun Dış Politikada Kadınlar İnisiyatifi bu durumu aslında tersine çevirmek ve kadın akademisyenler arasında güçlü bir network ve dayanışma yaratmaya çalışan bir inisiyatif bu. Ve biraz Dış Politikada Kadınlar İnisiyatifinden bahsedebilir misin? Seve seve. Dış Politikada Kadınları 2014 yılında üç arkadaş bir mutfak mesasının etrafında kurduk. Bunun da nedeni şuydu, üçümüz de uluslararası işler okumuştuk üçümüz de hani bir şekilde junior pozisyonlardaydık. Hani çok e, ileri pozisyonlarda değildik. Ancak nasıl söyleyeyim? Örneğin yani uluslararası toplantılarda bazı erkek akademisyenlerin artık takip ettikleri dergileri bile tahmin ediyorduk. Yani haftalık ekonomisten bir şey okuyup orada gelip ahkam kesen erkek <gülüyor> erkek akademisyenin, ben ne diyeceğini zaten biliyordum. Yani zaten hangi sistemden geldiğini hani yavaş yavaş tahmin ediyorsunuz birazcık hani e, Etrafa bakıyorsanız. Oysa genç kadın akademisyenler çok daha derinlikle, çok daha bütüncü, nedensellik ilişkilerini çok daha büyük bir resimle kuran, çok daha enteresan çalışmalar yapıyorlardı. Bizler de öyle şeyler yapıyorduk ama bunlar nedense hiç duyulmuyor. Biz bundan duyduğumuz ve yani üçümüz de akademisyen değildik. Bu arada onu da söylemek isterim. Yani bu yalnızca akademisyenlere yönelik bir topluluk olarak kurmadık biz bunu. Aynı zamanda sivil toplum örgütlerinde hani yıllardır artık özellikle hak savunuculuğu alanında e, uzmanlaşmış arkadaşlarımız. E, gazeteci olarak hani yıllardır kadın kadın gazeteciler hani gerçekten çok önemli çok önemli haberlere imzalar atmış. Dış politikada gerçekten uzman, çok önemli kadın gazetecilerle beraberdik. Dolayısıyla İstanbul'da biz etkinliklerimize başladık. Tabii yıl 2014 biliyorsunuz her yıl biraz daha <gülüyor> öncekini aratan bir Siyasi atmosferde yaşıyoruz ne yazık ki. Biz şöyle başladık. Öncelikle üç çeşit toplantı yaptık. Biri işte küçük gruplarda, 20-25 kişilik gruplarla özellikle genç kadın akademisyenleri birazcık dış politikaya özendirmek. Yani rol model işi şimdilerde tabii çok moda ve herkes bunlardan bahsediyor ama biz bunu gerçekten çok küçük gruplarda kadınların birbirlerini güçlendirebileceğini ve işte hani dış politikayla bir şekilde ilgilenen kadınların aslında dış politikada söz sahibi olan bir kadınla karşılaştıklarında onun karşılaştığı sorunları duymasını ve döneyim paylaşımının değerli olduğunu düşünerek bir böyle toplantlar dizisi yaptık. Arkasından İstanbul'da o sırada 12 ya da 13 tane kadın konsolos vardı. O kadın konsoloslarla bir araya gelmeyi başardık. Birleşmiş Milletlerle Birleşmiş Milletler kadın İstanbul'da yeni kuruluyordu. Onlarla işgindi, onlarla toplantılar yaptık. çeşitli konsolosluklarla toplantılar yaptık. Bir de arkasından dış politikada kadınlar geçen sene itibariyle Ankara'da daha çok akademisyenlerden oluşan bir grupla beraber olmaya başladı. O arkadaşlarımız da özellikle akademik organizasyonlarda daha çok kadınların temsilini sağlamaya başladılar. Ve örneğin işte uluslararası ilişkilerin saygın toplantılarında dış politikada kadınlara özel paneller düzenlemeye başladık. Bunlar da çok ilgi çekti gerçekten. Genç kadın akademisyenler gelmeye başladılar. Dolayısıyla böyle bir yayılımımız var. Şu anda da hala yani o 3 kişiden 82 kişiye çıkmış. 82 kişi yalnızca hani üyelik formu dediğimiz hani aslında bayağı nasıl diyeyim, hani çok da sıkı bir hani üyelik ya da bir hani dernek değil dış politikada kadınlar bir inisiyatif olarak geçiyor, geçiyoruz. Yani bir şekilde birbiriyle ilişkide olan, birbirinin işlerinden haberdar olan, başka bir şekilde ve başka bir platformda olsak aslında birbirimizin çok değerli işlerinden haberdar olmayacağımız şekilde bir araya geldik. Hala bu ilişki hani sürüyor ama bundan sonra tabii ki yeni alanlar, oradan çıkan yeni bir birliktelikler, Farklı projeler. Bir şekilde öyle devam edeceğiz gibi geliyor. Çünkü birkaç çok değerli şey başardık. Bunlardan bir tanesi örneğin sırf erkek akademisyenlerin olduğu önemli bir seminer dizisine yazın. Yani Anadolu'daki üniversitelerden birinde olan bir seminer dizisine kadın akademisyenlerin girmesi gerekliliğini sosyal medyada işte tanımdık. Ondan sonra birkaç arkadaşımız biliyorsunuz Ceren Damar Şenel Ankara'da öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürülmüş bir hukuk akademisyeni genç akademisyen vardı. Onun anmasını yaptık. Almanaklar çıkardık. VPK notları çıkardık. Dolayısıyla hani beraber olduğumuzda daha hani zengin bir içerik üretimine vardık. Buradan İlham alan başka kadınlar olduğunu da duyduk ve böyle hani birazcık çekici olduğunu, ay üyeliği nasıl alıyorsunuz falan diyerekten de böyle şeyler oldu. Üyeliği almak hani bizim için dış politikada kadınlarla ilgilenen, gerçekten feminist değerleri savunan, bu benim için çok değerli, militarist olmayan, güçlü olmanın kaba olmakla eşit olmadığını savunan, kadınlarla beraber yolumuza devam etmek istiyoruz. O ilgilenenler varsa, dış politikada kadınlar@gmail.com adresine e-posta atarlarsa onlara da bir ufak bir anket gönderebiliriz. Kadın ve liderlik senin çalışma alanlarından Zeynep. gerek Türkiye'ye gerek dünyaya baktığımızda durum maalesef hiç iç açıcı değil. Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar ne yazık ki ekonomide ve siyasette aslında tümden kamusal alanda hak ettikleri temsil gücüne hiçbir şekilde sahip değiller. Mesela sayılarla konuşalım. Dünyada şu an 152 seçilmiş devlet başkanı veya başbakan arasından sadece 10'u kadın. Buradan hareketle bir soru sormak istiyorum. İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde salgına karşı başarı sağlayan Almanya, Tayvan, İzlanda, Finlandiya ve Yeni Zelanda gibi ülkeleri kadınların yönetmesi dikkat çekici ve çokça da konuşuldu malum. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun ve sözleşmeye bağlarsak, İstanbul Sözleşmesi kadının kendi kaderini tayin etmesi açısından bize neler söylüyor? Önce kadın liderlerle başlayalım. Ee, Zeynep senin sorunun dişatı gibi. Bir kere krizleri kadınlar daha iyi yönetiyor. Bu çok açık <gülüyor> son COVID krizinde de. Bu, özellikle hani örnek verdiğimiz ülkelerdeki çalışmalara baktığımızda hani bu kadınlar ne yapmış? yani Danimarka ile Norveç'teki e, kadın liderler e, çocuklara iletişim stratejisiyle yaklaştılar. Şimdi çok enteresan değil mi? Yani bizimkiler hayatta çocuklara ulaşmayı düşünmezler. Ya da hani erkek liderler çoğunlukla hani çocukları hiçbir şekilde bir siyasi özne olarak görmedikleri gibi hiçbir şekilde onların kaygılarını sağlatmanın kendilerine bir iyi bir şey olarak döneceğini de akılların ucundan bile geçiremezler. Çünkü bunu gerçekten bir kadın yapabilir ancak. Dolayısıyla şimdi Tanimarka ve Norveç çocuklara döndü. Tayvan'da, İslam'da da inanılmaz bir test yapıldı. Yani kadınlar erkeklerden çok daha rasyonel davrandılar. Test sonuçlarına baktılar ve hani, e, testler ve izlemeler yapıldı. Merkeli hatırlıyorsunuz, hani çok doğru, çok ciddi, tam bir bilim insanı geldi ve hani, durum çok kötü, felaket, hani gerçekler bunlar. Sakin olun, hani bir şekilde bunu yöneteceğiz dedi. Ama hani çok doğru bilgilendirdi. Anlatabiliyor diğer liderler gibi işte olur geçer işte bana geçmez şöyle oldu böyle oldu hiç öyle bir şey yapmadı. Hatta geçenlerde bir galiba Avrupa Birliği sanırım bir zirvede böyle erkek liderleri hafif kendinden uzak tuttuğu bir fotoğraf vardı. bilmiyorum gördünüz mü? yani adamlar yaklaşmaya çalışıyorlar en sıkışmaya çalışıyorlar Merkel hani maskesiyle beraber ve birazcık da hani alan istiyor kendisine. Bunun dışında e, Finlandiya çok enteresandı. Finlandiya'nın o lideri, e, çok hoş bir şey yaptı. Sosyal medya, YouTuber'lar buldu ve onlarla tanıtım yaptı şeylere. Halkına onlarla ulaştı. Yeni Zelanda zaten hani dimi Erden zaten hani feminist liderlerin e, başında geliyor. Hepimizin çok hani e, sevgiyle hani ah keşke böyle bir liderimiz olsa diye seyrettiğimiz kadınlardan biri. Onun yaptığı çok daha enteresandı ve bunu hani birkaç ayrı yerde daha söyledim. Ama verdiği bir üçlü mesaj vardı. Güçlü olun, nazik olun, merhametli olun. Biraz önce de söylediğim gibi yani güçlü olmanın kaba olma kaba olmakla eşleştirilmesinin gerekmediği üzerinden, yani nezaketle de güçlü olabileceğinden illa ki bağırmak gerekmediğinden bahsederek gerçekten çok başka bir liderlik. Yani şimdiye kadar bizim dünyada alışık olmadığımız bir liderlik. Dolayısıyla hani ben kadınların gerçekten e, zaten günlük hayatlarımızda yani e, değil mi? doğal olarak bütün bakım işlerinde, işte ailenin içinde, iş yerlerimizde zaten hani e, yönettiğimiz o kadar çok sorun ve kriz var ki kadınların kesinlikle kriz yönetiminde çok daha başarılı olduğuna ben yani araştırmaların ötesinde de inanıyorum. Ki buna dair hani araştırmalarda var kadınların e, özellikle çatışma e, çözümlerine, çatışma çözümlerine dahil olduklarında barış süreçlerinin ne kadar uzun olduğu üzerine hani pek çok araştırmalar var. Buradan tabii İstanbul Sözleşmesi'ne geçmek aslında bir yandan çok kolay bir yandan çok zor. Belki hani İstanbul Sözleşmesi'nin kadınlara kattığı ne sorusundan hani ilerlemek olabilir. Orada da yine bugün sizin sayenizde bunları düşünmeye çalışırken şöyle bir şey geldi aklıma. Yani bu, İstanbul Sözleşmesi biraz önce de başlangıçta da birazcık belirttim ama gerçekten kadın mücadelesinin sonucu yazılmış bir metin. Ee, sözleşmeyi okursanız her tarafının dolu olduğunu göreceksiniz. Yani somut öneriler var. Bu kadar somut öneride ancak özümsenmiş, deneyimlenmiş bir bilgiden gelebilir. Yani başka türlü öyle bir metin yazılamaz. Bu iktidar ilişkilerine ayna tutması, bu şiddet türlerinin erkeklerle kadınlar arasında tarihten gelen eşit olmayan güç ilişkilerinin sonucu olmasını yazılı olarak hani uluslararası bunun kabul ettirilmiş olması ve bunun bu metinle ortaya konulması bence gerçekten çok değerli. Ve kadın liderlerinin de yapması gerekenlerden bir tanesi hani bu İstanbul Sözleşmesi'nin sonuna kadar aslında savunmak. Belki şeyi ekleyebilirim. Hani bu konuda İslam Sözleşmesi karşıtlığı konusunda da biliyorsunuz kafalar epey bir karışık. İşte hiç doğru olmayan bilgiler var bir taraftan ama o zaten hani hayatımızın bir gerçekliği artık her şey yani inanılmaz bir hakikat karşıtlığının içinde yüzüp duruyoruz. Ama bir yandan da şeye baktığınızda yani bu İstanbul Sözleşmesi'ni kim istemiyora baktığımızda hep gördüklerimiz şeyler ülkeler <gülüyor> ve muhafazakar e, ülkeler. Üç ayaklı bir, e, yani üç nedenle hep reddediyorlar. Bir tanesi aile, ailenin korunması, bir tanesi geleneksel değerler, bir tanesi cinsiyet ideolojisi. İşte, e, bunlar tabii kültürel çalışmalar yapmış biriyle bunları konuşmak Zeynep için. Belki daha başka bir zamanda, zamanımız olur hep beraber tartışırız ama bu ülkelerden bazıları e, yani bunlar genel e, başlıklar olarak verdim ama Örneğin işte Romanya'da neden İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkıyorlar diye baktım. Çünkü merak ediyorum, yani neden İstanbul sözleşmesi ne Romanya karşı çıksın? Efendim meğerse sözleşmeyle hiç bağlı olmayan, sözleşmeyi eleştirenlerin dile getirdiği bir şey, işte okullarda seks eğitimi olmasın. Yani İstanbul Sözleşmesi hani okullarda seks eğitimi olsun demiyor. Ama işte Romanya'daki bazı muhafazakarlar bunu istemedikleri için hani bunu öne sürüyorlar. Aynı şekilde Hırvatlar eğitim sisteminde toplumsal cinsiyet ideolojisi olmasın diyorlar. İşte çoğu ülke kilise etkisiyle bu şekilde bazı çekinceleri var. Ama şunu da hatırlatmak lazım, bu da az bilinen gerçeklerden biri. O yüzden dile getirmek istedim. İslam Sözleşmesi katılmak isteyen Avrupa Konseyi'nin dışında Kazakistan ve Tunus gibi Müslüman ülkelerde var. Yani bunun aslında bir İstanbul Sözleşmesi'nin aslında kadınların yararına bir sözleşme olduğunu bilen ve bunun farkında olan. Dolayısıyla bunları da belki birazcık İstanbul Sözleşmesi'ni konuşurken hiç atlamak istemediğim konular olduğu için dile getirmek istedim. Çok teşekkürler Zeynep değerli katkıların için. Fiyatın hayatı serimizin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.